Kardeşlerim, muazzez müminler Allah Resulü Aleyhisselam'dan bahsetmek, onu anlatmak kolay Mühim olan Efendimiz Aleyhisselam gibi yaşamak Efendimiz Sallallahu Aleyhi selle'min adaletinden bahsetmek de kolay Zor olan, mühim olan Allah Resulü Aleyhisselam'ın adalet anlayışını hayatımıza hakim kılmak nimeti ayar ile nikmeti en yakında olanlarla paylaşmak meccanın yapılan sikaya hizmetini Abbas'a vermişlerdi amcası Abbas radıyallahu an Efendimiz'e para karşılığında yapılan Kabe hizmetlerini ise ayara vermişlerdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın tevazusundan bahsetmekte kolay Mühim olan Efendimiz Aleyhisselam'ın tevazusunu, verasını, zühdünü hayatımıza hakim kılabilmek Bir toplumun, bir milletin en üst makamında olduğunuzda, yer aldığınızda Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam gibi "Aleyye Cemu'l Hatab diyebilmek Madem sizler falan filan hizmetleri yapıyorsunuz Onlardan mahirsiniz, o halde ben de odun toplayayım bir ateş yanacaksa benim de orada payım olsun deyip Efendimiz Aleyhisselam gibi tevazuyu hayatımıza taşıyabilmek Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın affından bahsetmek kolay Fakat hasımlarınız düşmanlarınız olduğunda Bayram geldiğinde kurbanda Ramazan'da Aradaki bütün engelleri manileri kaldırıp onlarla kucaklaşabilmek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın affını, merhamet anlayışını hayatımıza taşıyabilmek Vahşi Efendimiz Aleyhisselam'a en büyük düşmanlardandı Hazreti Hamza'yı o şehit etmişti Yıllar sonra Taifler Medine'ye gidiyor O da aralarına karışmış Medine'ye gelmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıktı Ben o vahşiyim ya Resulallah deyince deyince Efendim Hz. Ali Vesselam sadece şu kadar diyebildiler. Fehel <gülüyor> tastadi'u an tugayyiba vecek anni. Senden rica etsem şöyle ön taraflarda durmasan, caminin kenarında uzaklarında dursan, oralarda otursan. Eğer sen karşımda olursan, önümde durursan onu da hatırlıyorum. Amcam Hamza'yı hatırlıyorum. Onun şehadetini hatırlıyorum. Kenarlarda dursan, görünmesen, bana o acıyı o günleri, uhudu tekrar yaşatmasan mahşidir. Kab bin Zuhair, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük asımlarındandı. Yani affı anlatabilmek, ama bundan daha mühim olanı, daha önemli olanı, affı kuşanabilmek, hayatımıza taşıyabilmek, Allah Resulüne söverdi kab. Hakaret ederdi Kâb. bedir Bedir'de esir olur, Efendimiz Aleyhisselam'a söz verir, ondan sonra bir daha peygambere, onun eşine, kızlarına, ailesine sövmeyecekti Kâb bin Züheyr. Allah Resulü Aleyhisselam bedel almadan, fidye almadan gönderir, Mekke'ye gider, yine sövmeye, hakaret etmeye devam eder, ordular hazırlanırken ön tarafta Kâb bin Züheyr vardır. Mekke fethedilir, ayrılır gider Aradan şu kadar zaman geçer O halde yaşayamayacağını anlar Kardeşi ona tehdit mektupları gönderir Büceğir Bir sabah yüzünü siyah şallarla sarar Allah Resulü Aleyhisselam sabah namazını kıldırır Geriye döner kâb bin Züheyr gelir Der ki ya Resulallah Düşmanlarınız gelse Ellerinize kapansa Sizden af dilese, düşmanları affeder misiniz? Affederim deyince, peki Ya Resulallah der, sizin Bedir'de fidye almadan saldığınız, gönderdiğiniz, size, eşinize, kızınıza sövmeyeceğine dair söz veren, sözüne ihanet eden, Kâb'in Züheyr gelse, ellerinize kapansa, Af dilese Kab bin Züheyr'i de affeder misin ya Resulallah deyince. Gelen Kâb olsa Kabı da affederim buyurur Allah Resulü Aleyhisselam. O zaman yüzündeki siyah şalı kaldırır. İşte ben o kabım ya Resulallah der. Bana s suad kasidesini okur. Bir yerinde der ki, Uhbirtu enne Rasulullah ve vel afu inde Rasulillah ma'mul. Bana dediler ki peygamber seni ölümle tehdit ediyor. Gördüm ki senin huzurunda, meclisinde, devletinde ölüm değil af var, merhamet var ya Rasulullah. Yani peygamber aleyhisselamı konuşuyoruz bu kolay. Ama mühim olan bayramımıza Günlerimize, hayatımıza Peygamber aleyhissalatu vesselamın Affını, rahmetini, adaletini Tevazusunu taşıyabilmek Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim bahseder. peygamberlerden bahseder <gülüyor> Efendimiz aleyhisselama da bütün müminlere de Peygamberlere ittiba etmeyi Onların ardı sıra yürümeyi terkin eder İlahi bir buyruktur bu Hazreti İbrahim'i anlatmak da kolay fakat mühim olan Hz. İbrahim gibi bir hayatı yaşayabilmek. İnne İbrahim'e kâne ummeten kânitellillâhi hanîfâ Yalnız başına bir ümmet İbrahim Aleyhisselam. Sağına soluna, önüne arkasına bakmadan Allah'ın buyruklarını hayatına taşıyan, hakim kılan yalnız başına bir ümmet İbrahim Aleyhisselam. Kâlâ ta'budûne mâ ve Putları kırıyordu. Onlar da toplandılar. Şehit edecekler ve öldürecekler İbrahim Aleyhisselam'ı. Putları kırdıktan sonra döndü keldanilere dedi ki: Yalnızdı İbrahim Aleyhisselam. "Kâle ta'budûne mâ Ellerinizle oyduğunuz şu taşlara mı ibadet ediyorsunuz? Sizi ve bütün amellerinizi Allah yarattığı halde nasıl oluyor da onu bırakıyorsunuz?" ''Bu taşların önünde eğiliyor.'' ''Bu taşlara secde ediyorsunuz.'' ''Kalubunu nehu bünyânen fe'alquuhu fil cehîm.'' ''Atın bunu ateşe'' dediler. ''Binalar yapın, kuleler yapın.'' ''Sonra kulelerden atın İbrahim'i.'' ''Fe'eradû bihî keyden fe'alnâhumu lesfelîn.'' ''İbrahim'e tuzaklar kurdular.'' ''Allah tuzakların onların başına geçirdi.'' ''Keldanilerin şehrinden.'' Babil'den ayrılırken İbrahim yalnızdı. Yanında sadece Lut Aleyhisselam vardı. Ve inni zâhibun ilâ Rabbi seyehdîn. Rabbi heb lî mins İşe gidiyorum ya Rabbi. Şu yaşıma kadar Keldanilerin içinde, Babil'de mücadele ettim. Şu kadar mucizeyle onları senin yoluna çağırdım. Hakaret ettiler. Sonunda beni ateşe attılar Ya Rabbi. Şimdi gidiyorum. Senin buyruklarını yaşamaya, özgürce yaşayacağım bir yere gidiyorum. ''Bana bir tane evlat versen, 86 yaşına geldim, evladım olmadı, oğlum olmadı, İbrahim yanında sadece yeğeni Lut var, onunla gidiyor. Eğer İbrahim ölürse, İbrahim sana gelirse, İbrahim'den sonra bayrağı taşıyacak evlat istiyorum ya Rabbi.'' Gider Hazreti İbrahim, sonra Cenab-ı Hak 86 yaşında ya da o yaşlarda... Ona İsmail'i verir. Felemma balagama usaya. "Kâl yâ buneyye inni erâ fi'l-menâmi enni azbuhuke fenzur mâ Rüya görür İbrahim Aleyhisselam. Rüya'da oğlu İsmail'i Allah'a kurban ediyor. Bir defa görür, ikinci defa görür. Rüyayı görmeye İbrahim Aleyhisselam devam ediyor. "Urü'yel enbiyâ e vahiyun." Peygamberlerin rüyaları da vahiy. Alır İsmail'i karşısına. Yavrum der, şu kadar zaman sonra seni Allah bana hediye etti. Bana Allah'ın en önemli hediyesi imandan sonra sensin evladım. Fakat şimdi rüyaları görüyorum. Seni o rüyalarda Allah'a kurban ediyorum İsmail der. Fenzur madatara. Düşün İsmail der. Seni Allah'a kurban ediyorum. Ne dersin İsmail der. Kâle yâ ebeti fâle mâ tu'umar Se Allah sana ney emrettiyse yerine getir baba der Beni sabredenlerden bulacaksın Kardeşlerim Hz. İbrahim'i konuşmak kolay İbrahim aleyhisselamı yaşamak mühim olan İbrahim'i hayatımıza taşımak zor olan Hz. İbrahim neden ya Rabbi Oğlumu benden istiyorsun Evlatlar onları kurban edin diye babalara emir verilir mi ya Rabbi? Ben keldanilerin içinde şu kadar mücadele ettim Beni ateşlere attılar, yanayım diye attılar Yalnız başına keldanilerin şehrinden ayrıldım ya Rabbi Yollara revan oldum Allah'ım Sonra aldın Hacer'i İsmail'le Mekke'ye bıraktım, senin emrindi diye yaptım. Bütün bunlardan sonra neden İbrahim'e oğlunu kurban et diye emrediyorsun demedi İbrahim Aleyhisselam. Niçin bana bu emir diye sormadı İbrahim Aleyhisselam. Ciğerparemi, bir tanemi, 86 yaşında ulaştığım, kavuştuğum, İsmail'ini henüz koklayamadan İsmail'ime doyamadan Neden İsmail'i babasından istersin Yarabbi diye sormadı Gerekçesini bilmiyordu ama Allah'ın emri vardı Yani bizler kurban bayramına gidiyoruz İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselamın Sünnetini yaya gidiyoruz Yani kainatın sahibine İbrahim olmanın sözünü vermeye hazırız ya Rabbi Demeye yürüyoruz Önümüzde birkaç gün var İbrahim olmanın ahdini tazeleyecek Müslümanlar Kardeşlerim Sabah namaza Oğlunu kaldıramayanlar İbrahim olabilirler mi? Sabahın beşinde, beş buçuğunda, yavrusunun yanına gelip ona kıyamayan ezan Muhammediyeler, Allahu Ekber deyip müezzin kardeşlerim, hadi kainatın sahibinin huzuruna buyrunuz diye ezanlarla çağırıyor. Babalar, anneler, eğer yavrularını İsmail'lerini Allah'ın huzuruna, namaza, kıyama kaldıramıyorlarsa Onlar İbrahim olabilirler mi? Ya da oğlunu Kur'an-ı Hakim okumaya, medreseye, Kur'an mektebine, İmam Hatip okumuna gönderirken Bunun yarınları ne olur diye düşünen babalar İbrahim olabilirler mi? İsmail'lerini, Fatıma'larını, Zeyneplerini Allah'a kurban edebilir mi onlar? Ama bu millet bu ayetleri dinledi, asıllarca dinledi Ve anneler de İbrahim oldu, babalar da İbrahim oldu Çanakkale Muharebesine dair anlatılır ya Yüzbaşı Sırrı Bey 64. alayda dolaşırken kınalı bir asker görür ''Sorar evladım der, kardeşim der, askerlerin kınalar elinde, peki senin saçına kına yakmışlar, neden der, bilemem kumandanım der, anam gelirken saçıma kına yaktı, anam böyle gönderdi, peki anana yazsan, saçındaki kınanın hikmetini sorsan, kumandanım yazıyı bilmem ki der, peki sana alayın katibini göndersem, anlatsan yazsa, anana mektup gönderse, Anan da bize bildirse ''Olur kumandanım'' der. Katip gelir yazar. Yozgat'ın Sorgun ilçesinden. Kınalı Hasan anasına der ki ''Ana, askere gelirken elime değil de saçıma kına yaktın. Şimdi arkadaşlar bakar güler. Kumandan sorar ''Beni buralarda mahcup ettin. Kardeşlerimi gönderirken onların saçına kına yakmayasın ana'' der. ''Aradan şu kadar zaman geçer, mektup sorguna ulaşır, anaaya köyün katibi mektubu okur, ana söyler, katip yazar, der ki Hasan'ın anası, ''Evladım Hasan, kumandanına söyle, bizde de kızlara kına yakarlar, evine kurban olsun diye, kurbanlık koştarak kına yakarlar, Allah'a kurban olsun diye.'' askere gönderilen mehmede kına yakanlar bu millete vatana bayrağa Allah'ın yoluna kurban olsun diye anan seni İsmail olarak gönderdi yarın mahşerde İbrahim'in İsmailine kardeş olasın diye saçına anan kına yaktı Hasanım der yarın kıyamet günü yavma yefirru'l meru min ahihi ve ummihi ve ''Kişi kardeşinden, en yakınlarından uzaklaşınca anan seni mahşer meydanında saçındaki kınadan tanısın diye anan seni kınalayıp da askere gönderdi Hasan'' der. ''Mektup gelir, yüzbaşı Sırı Bey emir verir, Hasan'ı bulun getirin'' der. ''Hasan bir hafta önce arı burnunda şehit olmuştur.'' ''Yani İbrahim olabilmek.'' İbrahim'i konuşmak kolay Ama İsmail'leri Namazla, Kur'an'a hakimle Allah'ın yoluna adayabilmek İşte İsmail'im Adı Fatıma Adı Zeynep Adı Meryem Ama ben ona İsmail dedim ya Rabbi İsmail diye baktım Örtüsüyle Kur'an'a hakime ittibasıyla Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine sadakatıyla Sana Senin yoluna adadım ya Rabbi Kabul eyle Kardeşlerim Kur'an'a hakim bize. O babadan bahseder. Oğlu İsmail'den bahseder. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Ve fil kitabı İsmail. İnnehu kana sadıkal va'di. Kur'an'a hakim de İsmail'den bahset. İsmail'i Allah'dı. İsmail babasına söz vermişti. Baba demişti. Eğer Allah sana emrettiyse İsmail kurban olacaksa Beni yatırdığın zaman İsmail Allah'a teslim olacak. İsmail Allah'a verdiği söze sadakat gösterdi. Acaba İsmail'ler Allah'a verdiği söze sadakat gösteriyor mu? İsmail'i anlat diye Kur'an peygambere emre diyor. İsmail Aleyhisselam gerekçesini bilmiyordu ama emre iktida etti. Neden kurban olacaktı bilmiyordu. Allah Teala bu ümmetin İsmail'lerine emirler verdi fakat gerekçelerini biliyorsunuz. اِنَّ السَّلَاةَ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz kılıyorsunuz ama gerekçesini biliyoruz. Neden kılıyoruz ya Rabbi? Bizi fuhşiyattan alıkoyacak. Oruç tutuyoruz gerekçesini biliyoruz. لَاَلَّكُمْ tattakun مُتَّقِيَ olacaksınız. <gülüyor> İslam'ın kızlarına Kur'an'ın emri var. Ya اَيُّهَا النَّبِيُّٰ Kull azadık ve ve yudnîn Ümmetin kızlarına eşlerine bütün kadınlara söyle. Üzerlerine ya çarşaflarını alsınlar, ya pardasölerini alsınlar, o halde sokaklara çıksınlar, iffetleri için, hayalarıyla tanınmaları bir bayrak gibi, anıtlaşmaları için bu gerekli buyurmuştu Kur'an-ı Hakim'in sahibi. İslam'ın kızları örtünecekler ama gerekçesini biliyorlar, neden örtünecekler, Allah'ın emrine niçin uyacaklar bunu bilir kadınlar. Kızlar bilir Ahmetler, Muhammedler Neden namaz kılacak, neden cihad edecekler Bütün bunların gerekçelerini biliyoruz Eğer gerekçelerini bildiği halde İsmail'ler Allah Teala'nın emirlerine iktidar etmedilerse Vezkür fil kitabı İsmail Kur'an-ı Hakim'i okuduk Sonra bir bohçanın içine koyduk Oraya bir yere astık Allah'ın ayetlerin biz oralara mahkum ettik. Biz yaptık kardeşlerim. Şimdi o Kur'an bizden o ahdi tazelemeyi istiyor. Bir bayrama gidiyorsunuz, kurbana gidiyorsunuz. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَعُهَا وَلَا كَيْنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ Allah Azze ve Celle'ye bayramda keseceğiniz kurbanların etleri, kanları ulaşmayacak. Eğer İbrahim olabilirsek, İsmail gibi Allah'a teslim olabilirsek, işte o zaman o kurbanları keserken yüreğimizde oluşan teslimiyet, takvamız Allah'a ulaşacak. İbrahim olmak, İsmail olmak ama her şeyden daha önce... Kurbanları kesmeden Allah'a kurban olabilmek Kur'an-ı Hakim'in emirlerine Allah'ın buyruklarına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnetlerine, talimatlarına Kurban olabilirsek işte o zaman bu millet Yeniden zor zamanlarda içinden Kınalı Hasanlar çıkaracak Analar onlara kınalar yakacaklar Diyecekler ki İsmail'e Kardeş olasın, mahşerde seni başımdaki kınadan tanıyayım diye, Allah'a kurban olasın diye, seni bu hale çevirdiğim bu haldesin yavrum diyen anaları Allah Teala bu topraklarda yeniden varesin. O analara selam olsun. O anaların İsmail'lerine, o İsmail'leri yetiştiren İbrahim'lere. Felemma esleme ve tellehu lilcebin. Hem İsmail'iyle Allah'a teslim olan İbrahim'lere selam olsun. Ve fediynahu bi zibh'in azim. İşte böyle bir kurbanda sabaha erdiğiniz zaman Göreceksiniz cibirin solukları semadan sizi istikbal edecek. Yüreğinizde onları hissedeceksiniz. Yoksa eğer bu bir vahiy olmasaydı İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i kurban etmek için hamle yapması haram olurdu. Yani siz bir rüya görseniz rüyada oğlunuzu kurban ediyorsunuz yapamazsınız haram. Katil olursunuz Ama peygamberin rüyası vahiydi Onun için aldığı İsmail'ini Sana kurban olsun ya Rabbi dedi Neden gerekçesini bilmediğim emirle İbrahim'i Bu kadar acılara mahkum olan İbrahim'i sınarsın ya Rabbi demedi İbrahim İbrahim'lere Semadan İsmail'ler, kurbanlar, koşlar gönderecek, manevi koşlar gönderecek. Bayram sabahında Cibril'in tekbirini duyacaklar, onun soluklarını yüreklerinde hissedecekler.